Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala ve ala alihi ve sahbihi ve men ala ve men bi ila ba'd. devam İlah kalplerin ona bağlandığıdır. Ona ibadet ettiği, ondan yardım dediği demek, korkmak ve yüceltmektir. Şeyh'in sözü Hayır. burada bitti. Sözün başını ve sonunu iyi düşün. Nebi'ye veya Veli'ye dua eden hakkındaki sözünü iyi düşün. Ey sevgilinim yardım ettiği sözler sarf edenler tövbeye çağrılırlar. Eğer tövbe etmezlerse öldürürler. Bu ancak muayyanda olur. Allah yardım edendir. Burada dikkat ediyorsanız dün açıklamıştık. Ne demiştik? Tövbeye çağrılırlardan kasıt müşrik olurlar. Tövbe ederlerse canlarını kurtarırlar. Tövbe etmezlerse canlarını kurtarmazlar. Bir de bir noktaya da açıklık getirmekte fayda var, maslahat var. Böyle tamam ben küfür işledim, tövbe ettim. Bir daha beni getiriyorlar kadının önüne. İkinci kez bakmışlar, bir vacibi inkar etmişim. Kadı bana diyor ki bu vacibin vacipliğini ikrar ediyor musun, gel tövbe et. Diyorum tam kabul ettin. Sonra aradan biraz zaman geçiyor, gene getiriyorlar beni. Bir tane harama helal yapmış, saymışız. Diyor kadı bu haram mıdır diyorum tam tövbe ettim haramdır. Ya yani oyuncak değil bu gir çık gir çık gir çıp. Allahü Vüalatalla ette, elledin emanu fumakafarufun emanu fumakafarufun mezda de kufran lem tukbalatulbatulum. Allah onların tövbesini kabul etmedi diyor. O iman ettiler küfür ettiler sonra iman ettiler sonra küfür ettiler sonra, küfür ettiler, sonra küfürlerine küfür kattılar o küfürlerini arttırdılar. Bu adam zındıktır. İkide bir böyle küfür, farklı farklı küfürleri işlemek sebebiyle getirilen adam zındık hükümündedir. Zındık ise artık tövbesi kabul olmaz. Üçüncüden sonra tövbe ettim dese de kellesi vurulur. O yüzden birilerini bugün anladığı gibi bir adam sabah mümin, işte akşam kafir, bir daha akşam olunca mümin oluyor, tekrar sabah kafir çıkıyor. Öyle bir batıl istihbar, öyle bir batıl anlayış Allah'ın Resulü'nün irade ettiği bir anlayış değildir. Devam. Lat, Urza, Venena hakkındaki sözünü ve ondan sonra teklif etmiş olduğunu bize iyi düşünürsen, mesele senin içinde açığa çıkmış olacaktır. Evet. İbn Kanyum, genelde tövbe bağında dedi ki, şirk ise iki çeşittir. Evet. Büyük şit ve küçük şit. Büyük dinden çıkartırken küçük dinden çıkarmaz. Büyük şit asla tövbesiz affedilmez. O tövbe nerede? Dünyada. O tövbeyi dünyada gerçekleştirmeyen adam ebedi cehennemlik bir kafedir. Büyük şirkten tövbeyi dünyada gerçekleştirmeyen bir adam ebedi cehennemde kalacak bir kafirdir. O şirki Allah'tan başka ortaklar edinip onları Allah'ı sever gibi sevmektir. Bilekis onların çoğu Allah'tan daha fazla onları severdir. İbadet ettikleri şehirlerinin yanlışlıkları anlatıldığında Allah'a kusurlarının izafe edildiği anlatımlardan daha fazla kızarlar. Tabii adamlar şeye küfür ediyorlar sofiler sofiler de bu dinden olduklarını iddia ediyorlar ya peygambere küfür ediyor Danimarkalılar şunlar bunlar adamların gıkı çıkmıyor işte iyi kötü müşrikler toplanıyorlar bir peygamber sevgisinden miting yapacaklar duydu o zaman şeyleri haber vermiş sakın gösterilere katılmayın o seyit şeyleri var ya Adıyaman'da sakın katılmayın bunlar işte provokasyonlar siz bunlara gelmeyin biz top cemaat olarak şeye katılmayacağız. Mitinglere bu işte peygambere yapılan hakaret ele, içerikli karikatürlere o itiraz mitinglerine katılmayacağız diyorlar. O sofilere gidin, bizim gibi adamları görseler Vahabi adını takıyorlar ya. Şurada bir vahhabi yeri varmış. Basalım dövelim, vuralım. Zaten hepsi serseri. Dün ya, hapçıymışlar, uyuşturucu kullanıyormuşlar. Dünmüş, Dün, müş, dün e, dinsiz bir te, serseriymişler. Bugün işte Biraz dini olan müşrik olmuşlar. Bir şey değişmemiş yani. Bir abi evet. anlatıyordu, kara günlükten bir tane şeyle sofi cemaatiyle şeye gitmiş, otobüsle ee, hacca. Otobüs şoförü vites atıyormuş, ya Allah diyormuş, geri vitese takıyormuş, ya Seyyid diyormuş. Bir ileri atıyor ya Allah, bir geri atıyor ya Seyyid. Demiş ne yapıyorsun? Bu küfürdür, şirktir. Sen nasıl zikredersin onu falan? Ya sus işine bak Vahhabi misin sen demiş. Ben de diyor canımın korkusuna sustu bu. <gülüyor> biraz istinirin istem diyecekler Vahhabi vurun öldürün bir de cihat sayacaklar ona. Burada da şeyh buna dikkat ediyor Allah'ına rahmet etsin. Allah'a diyor noksanlık izafe edilse gıkları çıkmaz diyor. Ama şeyhlarının biraz noksanlıklarını söylese hani evliyalık ölü milleti kazanacağı bir şey değildir. Amellere bakmak lazım. İşte e, amellerinin ne kadar Kur'an-ı Rasulü'ne çizgisi olduğunu göz bulundurmak lazım desek. Hemen bize saldıraya başlarlar. Evet. Biz ve bizden başkaları bunu açıkça şahit olmuşlardır. Onlardan çoğu'nu ibadet ettiğiniz diline yardımcı olsun diye otururken, kalkarken, terci ederken ve korkup vahşet duyarken andığını görürsün. Zanneder ki o onun Allah katındaki şefaatsidir. İşte bütün kabirlerin kolları da böyleydi. Burada bir şey açıklık getirelim. Burada diyor ya, şeyhlarına yağcılık olsun diye, hani o böyle cahiliyesi olan Müslümanlar bilirler. Ee, önceden Nakşilere, Kadirilere girmiş. Adamlar taparcasına bir korku haşyet içerisindeler. Yani iki büklüm, elleri böyle birbirine bağlayıp, boynu büküp, kafayı kaldırıp bakamamak. Yani Allah'ın huzurunda etrafa bakıyor ama, Şeyh'in huzurunda kafasını kaldırıp şeyha bakamıyor. Öyle zındık bunlar. Allah'tan daha çok seviyorlar. Hani ayette diyor ki Orada Allah'ı sever gibi severlerden kasıt alimler tevilinde iki gruba ayrılmışlar. Bir grupta ne demiş? Allah'ın sevgisinden daha fazla severler. Kasıt budur demişler ayette. Allah'tan daha fazla üst mertebede. Bunlar da bu şeyhlarının sevgisini Allah'ın sevgisinin üzerine çıkarmış insanlar. Tabii özür dilerim. Bu şu manaya da gelmemesi lazım. Rabbani alimlere saygısızlık. Yani bizlerin her zaman Rabbani alimlere edebini bilmesi lazım. Onlara gösterilen tevazu ki onlar da zaten hak ehline tevazu gösterilir her zaman. Karşılıklı o tevazu Allah'a imanın gereğidir. Hani bir ifrat, bir tefriti ne yapmamalıdır her zaman? Doğurmam olur. İşte bu ilahları farklı olsa <gülüyor> Müşriklerin kalplerinin ortak bir ilasıdır. Onların ilahları taştan, diğerlerinden ya da bazen bir beşerden ibarettir. Allah subhanahu ve Teala bunların en akımsızlarını anlatarak dedi ki, biz onlara ibadet etmiyoruz. Ancak Allah'a yaklaştırsınlar istiyoruz. Evet, her dönemdeki müşriklerin ortak ücreti. Biz onlara ibadet etmiyoruz ki rabatayla diyor. Sadece Allah yaklaştırsınlar istiyor. Sen trafo, şehir trafosundaki o bilmem kaç bin voltu diyor eve versen, evin bütün tesisatı yanar diyor. Biz de Allah'tan direk alamıyoruz. Ben Süleyman'cılarda kaldım müşrikken. Orada bir tane anlatıyorlardı kısa, sakın Allah'a rabıta yapmayın. Niye? Burada bir arkadaş var, rabıta yapıyordu öldü. Niye ölmüş? Allah'ın Allah nuruyla yanmış diyor. Rabıta yapınca. O yüzden diyor şeyha diyor önce rabıta yap ki ondan on, zaten müritleri dağıtıyor diyor. Ona binlerce volt geliyor, o kaldırıyor veli diyor. Bize dağıtıyor ya da şey örneğini veriyorlar işte diyor ki Tayyip Erdoğan'a gittin mi diyor işte diyor sen Tayyip Erdoğan'la mı görüşüyorsun sekreteriyle mi Ya o kadar akılsızlar ki benden doğru söylüyorum sekretiyle görüşüyorum da Allah Tayyip Erdoğan diye çünkü Tayyip Erdoğan gelenden haberi olmaz gelenin nidasını işitmez ama Allah her yerdekinden haberdardır her yerdekinin nidasını işitir yani batıl kıyas mı alfarık var ya batıl kıyas batıl kıyaslarla kendilerini helak ediyorlar akıldan da yoksunlar İmandan da. Bu Allah'tan başkasını veli edip de onu Allah'a yaklaştıracağını sananların halidir. Bundan uzak ulandan daha izzetlisi yoktur. Bilekiz şirki inkar edene yap, yap yapmayandan daha izzetlisi yoktur. Bu ve bunların seleflerinin kalbinde var olan şey o ortaklarının Allah katında şefaatçi sayılmalarıdır. Şimdi, Şimdi özür dilerim buraya açıklayalım. Onların selefi derken yani geçmişi <gülüyor> Yani bize Selefi adını takıyor ya birileri, yani Selef bir şeyin geçmişi demek, arkasında وَجَعَلْنَا هُمْ أَسْفَلِينَ مِيْدِ O ayette olduğu gibi, Firavun kavminden bahsederken Allah, onları ne yapıyor Allah? -te Helak ediyor, biz de onlar Selef kıldık diyor Allah. Yani geçmiş, sonrakilere bir ibret, sonrakilere bir örnek olarak Selef kıldık. Burada da onlar selefinin yolunu takip ediyor derken ta tamam, Aleyhisselam'dan beri müşriklerin yolu aynı. Nasıl muvahhidlerin bir selefi var. Hepsi her asırda aynı yolu takip etmişti. Müşriklerin de bir selefi var. Onlar da o yolu takip ettiler. Tamam. Burada bunların seleflerinin kaliminde var ama şey o ortaklığının Allah katısında şefaatçisiyle malarıdır. İşte bu şirkin ta kendisidir. Allah kitabında bunu inkar edip iptal etmiştir. Haber verdi ki şefaatin tamamı Allah'ındır. Sonra şeyh Kayyım bu büyük şirkin takdirinde uzun tavsiyatlarda bulundu. Burada duran medarıcüs elkin birinci 339 ve 340'ta tövbeyle alakalı bapta şehk bu sözleri sade ediyor. Demek ki şirk büyük ve küçük olmak üzere iki kısımdır. Ee, Tabi bu büyük ve küçük şirk veya büyük küfür veya küçük küfür Bunlar tavsiyilatlandırırken, bunların sınırlarını belirlerken, bunlar bizim keyfiyetimize, alimlerin icdiyatına böyle herkesin nazarına bırakılmış bir şey değil. Bakın e, İbn-i Kudam el-Hambeli şu hadis için, şu hadisin şerhinde şöyle söylüyor. E, اِذَا اِجْتَهَتَ Fe فَاِنْ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرًا Diye hadis var ya, müjtehid ederse ona iki ecir vardır. وَاِنْ اَخْتَهَ فَلَهُ اَجْرًا Hata ederse de bir ecir vardır. Millet buradan ne anlıyor? Maşallah dinde her mesele içtihat meselesi, Allah her şeyin ucunu açık bırakmış. Birinin İslam dediğini öteki küfür diyor. Birinin Müslüman dediğini öteki kafir diyor. Her şeyin ucu açık yani. Allah haşa öyle bir din göndermiş ki kafamız karışsın diye. Hani kafamızdaki haşa sıkıntılar, kafamızdaki müşkilatlar, kafamızdaki efendime söyleyeyim bu işkilat, müşkilatlı noktada aydınlar kavuşsun diye. Bu kitabı okudukça iyice karanlığa gömülüyoruz haşa. Ya yani onların anlayışıyla söylüyorum ki Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Resulün getirdiği din böyle bir şeyden münezzehtir. Onu hakkıyla anlayan insanlar aslında müşkilatları çözerler. Bu hadisi i̇bn Kudam el Mughni'de şey yaparken şerh ederken diyor ki cahiz dedi ki diyor, cahiz dediydi mutezilenin imamlarından bir tanesi. Mutezilenin önde gelen imamlarından biri cahiz. Cahiz zannetti ki diyor bir adam içtihatla hani her şeyi söyleyebilir. Yeter ki etsin. maslarım Kur'an ve Sünnet desin. Hani puta secdeyi de çıkarsa da, bugünkülerinin yaptığı gibi içtidad ediyoruz diyorlar. Rumlar faslara galip gelince sahabe sevinmiş. O yüzden Tayberdan'a oyatmak vaciptir. Biz o yatalım da Tayberdan galip gelsin. Çünkü bunlar mecus bunlar işte ehli kitap gibi bakıyor. Tabii adam'a da Müslüman diyor. Öyle de bir de komedi var. Adam Müslümansa kıyas olmaz. Çünkü oradaki iki taife kafirdi. Ha, Tayyip Erdoğan kabul ediyorsa belki tutarlı bir tarafı vardır ama sonuçta adam istihatla Allah'ın ve Resulü'nün dediği bir şey İslam diyor. Cahiz'in anlayışına göre diyor i̇bn Kudame, böyle bir adam mazurdur diyor. Çünkü onun bir ecri vardır diyor. Cahiz'in diyor bu söylediği söz Allah'a ve Resulüne küfrün ta kendisinin. i̇bn Kudame'nin sözüne dikkat edin. Cahiz'in bu söylediği söz... Allah'a ve Resulüne küfür etmenin ta kendisidir diyor. O yüzden e, bu büyük küfrün ve küçük küfrün belirlenmesi konunun başına dönüyorum. Böyle milletin iç bırakılmış bir şey değil. Allah subhanahu teala onun da sınırlarını elhamdülillah belirlemiş. Alimler demişler ki e, Naslar küfürle alakalı gelen Naslar Kur'an ve sünnette asılla demişler Peygamberin onlara öğrettiği usulden dolayı büyük küfürdür hepsi demişler. Ta ki onu başka bir nas, ta ki onu başka bir karine, zahirinden hamledene kadar buna bırakılır. Delil olarak da şu hadisi getirmişler. Hani Peygamber esasen mescitten geçerken kadınları görüyor. Diyor ki ey kadınlar çokça sadaka verin çoğunuz cehennemlik cehennemlikleri gördüm. Onlar da diyorlar niye ya Resulallah? Çünkü siz diyor kufrul aşir. Küfür ediyorsunuz değil mi? nankörlük ediyorsunuz diyor. Diyor ki sahabe kadınları ya Allah büyük küfür mü? Yani ebedi cehennemlik yapan küfür mü? Peygamber Sasan diyor hayır Kocalarını size iyilik yapar dersiniz ki senden ne gördüm ki? He peygamberin bu açıklamasıyla sahabe anladı ki oradaki küfür ne? Küçük küfür. Dinden çıkarmaya. Şeyh Şenkit'i bu, bu hadisi şerh ederken tefsirinde edval beyanda diyor ki Bakın diyor, sahabe kadınları niye büyük küfür mü diye sordular. Çünkü peygamber onlara bu anlayışı vermişti. Zahirine hamletmek anlayışını vermişti diyor. Ta ki başka bir karine, başka bir delil onu zahirinden hamledene kadar. Peki diyor bu hadiste küfür lafzını zahirinden hamleden açıklama hangisidir? Hadisin son kısmıdır diyor. Peygamber ne dedi? Yok o sizin bildiğiniz büyük dinden çıkartan küfür değildir. O yüzden مَنْ تَعَلَّقَ تَم۪يمَةً fakat اَشْرَكَ Hadisi var. Kim? işte muska takarsa şirk koşmuştur. Zahirinden zannedilir. Büyük şirk zannedilir. Sonra bir bakıyoruz başka karineler geliyor. Başka naslar. Sahabeden işte peygamberden lafızlar işitilmiş. Ne yapıyor? O karineyi, o lafızı zahirinden hamletmeye itiyor. Ha, anlıyoruz ki demek ki buradaki şirkten kasıt ne? Küçük şirk. Bu şekilde alimler büyük ve küçük şirkin sınırlarını belirlemişler. Devam. Fakat onu şu sözünü düşün. Bundan uzak duranın daha izzetlisi yoktur. Bir akiz şirki inkar edene düşmanlık yapmayandan daha izzetlisi yoktur. Böylece sana sapıkların delil edildikleri şüphenin batıllığı beyan oluyor. Ve batıl ehli ikinci fasılda şeyhin sözünün onların eline delalet ettiğini zannettiler. İnşallah fark gelecek. Bu birinci faslın sonunda büyük şirkten bahsederken Sebe suresindeki ayetten bahsetti ve dedi ki ''De ki o Allah'tan başka zannetiklerinizi çağırın. Ta şu sözüne kadar. Ancak kime izin verilirse.'' Sebe 22 ve 23. Burada kastetti. İbnül Kayyum rahimahullah büyük ve küçük şirkin çeşitlerinden bahsediyor. Küçük şirkle alakalı bir söz kullanıyor. <gülüyor> Batıl ehli de diyorlar ki ''Ahan'' diyorlar İbnül Kayyum'dan büyük şirkin affedileceğini söylemiş diyor. Halbuki o küçük şirkle alakalı bazı sözler etmiş Burada tabi bizim dönemimizde böyle bir fitne yok da şeyhin döneminde böyle bir şüphe arzu olunmuş. Bu da bize şunu gösteriyor. Bakın kardeşler her zaman batıl ehli şüphe üretecek, vesvese üretecek. Bazı şeyler getirecekler, batıl görüşler bizi cem etmek için zorlayacaklar. Hadi bunu cem edin, şunu da cem edin diye. Müslümanlar da Allah'ın yardımı ve inayetiyle her zaman Allah'ın katından bir ruh ile desteklemesiyle bunları reddedecekler. Allah ayette diyor ki, اَوَلَمْ يَرَوْنَا اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً اَوْ مَرَّةٍ Onlar görmüyorlar mı? Her sene bir veya iki kere fitneye Ne Nedir fitne? Şirktir. Allah her sene bizi her asırda Müslümanlara, kıyamete kadar de bir veya iki defa Allah bizi ne yapar? Şirk ile imtihan eder. Tabi bakıyorsunuz her sene bir mesele gündem oluyor. Bir sene bir şey patlıyor, bakıyorsunuz kalbinde hastalık olanlarla münafıklar önde koşuyorlar o üstelafta. Sağda solda o dinlendiriyorlar bu şirkleri İslam yapıyorlar, biz yanlış yapmışız, aşırı gitmişiz, şu İslam'mış, bunlar Müslümanmış. Bakıyorsunuz bir sene geçiyor aradan, iki sene geçiyor, herkes yoluna dermediyor, onlar neredeler? Onlar Müslüman cemaati terk etmişler önce münafıktılar şimdi şirklerini izar etmeye başlamış müşrik olmuşlar artık müşrik kavmi şirklerini kendileri de işlemeye başlamışlar yani öyle bir hale gelmişler artık küfür işlemeyi irade edecek kadar ileri boyutlara ulaşmışlar artık ben küfrederim şu olmazsa diyecek kadar imanlarını satacak noktaya gelmişler niye dün ne yaptılar dün kalplerindeki hastalıktan dolayı fitne çıktı o fitnenin hemen peşine yapıştılar biraz vakit geçti Ondan sonra o fitne, kalbindeki hastalık onları şirke bulaştırdı. Artık küfrü irade edecek boyuta geldiler. Artık şirki irade edecek boyuta geldiler. Her şeyi anlatamıyoruz, anlatmak da istemiyoruz. Ama inanın Allah buna şahittir. Gökyüzünü direksiz yükselten Allah adına yemin ediyorum. Dört senedir Müslümanım. Dört senede, her sene bir fitne gördüm. Her fitnede de ayakları kayanların daha sonradan, ileriden, biraz vakit geçtikten sonra... Baktım ki küfre göğüslerini açtıklarını, küfrü işlediklerini ve küfrü yapma irade ettiklerini Allah bize gösterdi. Allah'a hamdolsun Rabbim bu döneme kadar sebat verdi. Canımızı alana kadar da sebatla bizler azıklandır. Evet. Bu ayet hakkında konuştular dedi ki Kur'an bunun de doldur. Fakat insanların çoğu bunun hangi vakiya altına girdiğini şuurunda değillerdir. Boş kalan bir kalbin cezalandırılamayacağını bir zannettiler. Bu kişinin kalbiyle Kur'an'ın anlaşılması arasında giren fargıdır. Burası önemli dediği şey. Kur'an başından sonra şirki anlatıyor ama anlayan adama yani. Yoksa aziznesinde iznesinde Kur'an'ı başından sonra bitirmiş. Hiçbir şey anlamamış. Ee, Allah o yüzden kitabın ilk ayetinde ne diyor? İlk sure Fatiha. Sonra bakara eliflemin urfulmukadda zaten mana yok. Zellikel kitabu la raybe fiyhuden lilmuttakîn. Bu o kitaptır ki kime hidayet kaynağıdır? Muttakilere. لِلْقَارِينَ değil, okuyanlara değil. Öyle değil mi? لِلْسَيَمْ değil, işitenlere değil. لِلْمُتَّقِينَ Allah'tan korkanlara. E bu kalpleri boş, niye kalpleriyle Kur'an'ı anlama arasında perde gelmiş, perde çekilmiş. Gerek bu Allah'ın O'nda hayır görmemesinden kaynaklanan bir şey. Gerek bu O'nun bile bile görmesine rağmen nefsindeki kibirden ittiba etmemesinden kaynaklanan bir şey. Ama sonuç itibariyle kalbiyle hakkı anlamak arasında ne var? Bahtul var. Adam ayeti okuyor. Allah'tan başkasına ibadet edenler, şeytan hemen kafasında ne yapıyor? Bu da putu, bu da tapanlar. İşte bir tane şey var. Lat uzamemen, zaten film o filmleri Allah kahretsin. Yani millete hiçbir faydaları yok. Bir de zararları var. Adam oraya Peygamberi koymuş. Hiç Kur'an'da geçmeyen bir film yapıyor. İranlı müşrikler zaten İslam'a ne zaman faydalar ki şimdi dokunsun. Gidiyorlar yok peygamberin hayatını yapıyorlarmış. Hazreti Yusuf'un hayatı. E o az 40 cilt mi? 40 mi? Ne yapmışlar? 40 cid. Nerede buluyorsalar o kadar rivayeti. Peygamber o kadar işi nerede ne zaman yaptıysa. Yani doğru yalan her şeyi ekleyerek katarak peygambere sözler söyletiyorlar. Peygamberler vahiy ile konuşuyorlar. Yani onun haricinde hani gündelik yaşantılarında da boş konuşmazlar. Yani senin orada replik olarak yazdığın orada senaryo olarak yazdığın sözleri Peygamberin söylediğin delil nedir? Bu adamlar zaten bir de o filmleri izlemişler. Direkt ayeti okuyor Allah'tan başkasına ibadet edenler. O filmde avon tapınağı var, güneşe tapıyorlar. Putlar, mutlar var. Zannediyor ki Yusuf'un kavmi böyle gidip putların önüne secde ediyorlar. Öyle bir müşrik kavim yok. Nerede görünüyor? Bir Kur'an'dan göstersinler bakalım. Nerede varmış öyle bir kavim yani? İbrahim'in yıldızda tapan kavmi bile... Allah'a ibadet ediyordu. Zuluf suresi 26 ve 27. ayet bunun deliliydi, değil mi? İlneni beraa ummin matabudun illerledi fatarani, fe ilnehu seyehdi. Ben sizin Allah, ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim, ancak beni yaratan hariç diyor. Ya bu neyi gösteriyor? İbrahim'in yıldıza tapan müşrik kavmi Allah'a da ibadet ediyordular. He, bu bize gösteriyor ki. Adamlar başka baptan yıldızlara ibadet ediyorlarmış. Nereden ibadet ediyorlarmış? Mesela yıldızların yeryüzündeki olaylara etkisi olduğuna inanarak. İlla gidip yıldıza secde etmesi gerekmiyor. Yıldızların yeryüzündeki olaylara inanmıyor mu bu ümmete? Fahr-ı Razi niye tekfir etmişti i̇bn Teymiye? Bu sebepten tekfir etmişti öyle değil mi? İtikadındaki şeyini ibadet olarak vasıflandırmıştı. Demişti ki yıldızlara ibadetin güzelliğine kitap tasnif etti demişti. Halbuki kitabın adı öyle değil. Yıldızlara ibadet güzeldir falan değil Fahri Razi'nin yazdığı kitap. Sadece yıldızların yeryüzündeki tesirini anlatıyor adam kitapta. He, böyle olunca anlıyoruz ki demek ki Kur'an'ı anlayışta ibarelerin, tanımların içerisine neler yüklediğimizin ehemmiyeti var. E şimdi adam taahhutun okuluna gitmiş. 5 sene ilkokul, 3 sene de ortaokul. Şimdi onu da mı arttırıyorlar bilmiyorum. 4 sene de zarur lise. Oldu kaç sene? 8, 9, 10, 11, 12 sene. 12 sene tağut buradan çakmış, buradan çakmış, şuradan vurmuş, buradan vurmuş. Beynini işlemiş. Adama din nedir? Dinselci camidedir. Namaz oracı zekattır işlemiş. Rab nedir? Rabbin <gülüyor> Rab işi haşa. insanlara hizmet etmek haşa. İyazübillah yani. Öyle bir Rab anlatıyorlar ki Rab güneş çıkarır yağmur indirir, nebat bitirir e bu Rabb'e hiç itaat edilmez mi? bu nasıl Rabbi yani? Aa, öyle bir din anlatıyorlar ki Rabb haşa kullara hizmet ediyor haşa, iyadü billah yani Aa, niye taakut öyle işliyor beyni? ondan sonra itaat itaat küfürde de itaat etsem bir beis yok, bu ibadet falan değildir senin kalbin önemlidir dışının hiçbir önemi yoktur amellerin, fiillerin hiçbir önemi yoktur öyle değil mi? E böyle bir adamın Kur'an'ı anlamasını nasıl bekleyebilirsiniz? ya? Yani? Anlayamazlar ki. Hiçbir zaman idrak edemezler. Devam şimdi Ömer'in sözü neden olduğunu ortaya koyacak. Tıpkı Ömer İbni Halka dediği gibi cahiliyeyi bilmeyenler İslam'a girdiklerinde İslam'ın halkaları teker teker kopar. Aynen bu yüzden. Bu sebepten. cahiliye bilmeyen dediği cahiliye ne demek? Şirk. Şirki tanımayanlar İslam'a girdikleri zaman işte İslam halka halka kopmaya başlar diye. Sahabe şirkinli olduğunu çok iyi biliyordular, peygamberin talebesiydiler, Arap'tılar, Arapça ruhatını biliyordular, Allah'ın ve Resulünün kastettiği şeyleri anlıyorlardı. Ne zaman İslam'ın halkaları koptu? Türkler, Farslar, yani acem olanlar, Arap olmayanlar bu dine girdiler, eski dinlerindeki batıllarını da getirdiler din, İslam dinini. Türkler diyorlar Talat Savaşı ile Müslüman olmuş, hikaye nerede Müslüman olmuşlar? Gök Tanrı'nın dinine inanıyorlardı. Adamlar ne kadar bidat varsa, ne kadar şirk varsa hepsini İslam'a getirmişler. İslam oldukları falan yok. İslam'ı ilk tahrif ettikleri tarih Talas Savaşı'dır. Doğru. İslam'a yapılan en büyük tahrif o tarihte olmuştur. Ondan sonrası allah Alem yani. Ne zaman hakkıyla idrak ettiler. Tabi o Selçuklular dönemini falan çıkartıyorum. Onlar gerçekten tevhid ehli insanlarmış. Yani hem Allah'ın şeriatını tatbik eden hem de kabir şirkinden beri olan Tarih rivayetleri, tarih kaynakları bu noktada bize sağlam rivayetler getiriyorlar ki onlar tevhid ehliymiş. Ama çok çok öncesinden bahsediyorum. Hani o Türklerin ilk bilmem kaç bin yıl önce onlar İslam'a girdi bilmem kaç yüz yıl önce diyorlar da. Onlar hiçbiri çok tutarlı değil. Niye? Bunlar şirki bilmiyordular. İslam'a girdiler, şirklerini de İslam'a soktular. Mahmutçular bakın bu Çarşamba cemaatine, Adıyaman cemaatine Adamların hepsi İslam'a girdiklerini zannediyorlar. İslam'la amel ettiklerini zannediyor ama şirkin ne olduğunu bilmiyorlar. O yüzden ne olur? İslam halka halka kopmaya başlıyor. En son ne kalacak? En son namaz kalacak. İslam namaz zannedilecek. Peygamber Efendimiz diyor ki sahih bir hadiste ümmetimden ilk kalkacak amel Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir diyor. En son amel namazdır. En sonunda amel yok. Namaz namaz ameli yok olur diyor. Bugün zaten dinle diye anlaşılıyor. Namaz kıl, Müslümansın. Bitti yani. Namaz kıldın, cennetin ortasında takvalı Müslümansın namaz kılarsan. Ya o olmazsa olmaz. Zaten imanın gereği. Onu kılmayan kafirdir. Lese beynel abdi ve beynel kufri illa terk Kişiler küfrün arasında namazın terki vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Bu insanların İslam'a girmesi, İslamını ne yaptı? Halka halka kopardı, halka halka parçaladı. O yüzden bugün İslam'ı anlamak ne oluyor? Ne oluyor? zaman istiyor. Bir anda kimse İslam'ı öğrenemiyor. İşte bu o şirktir ki Allah'ın kitabında yapanı ayıpladığı ve kınadığı bilinmeyen şirktir. O eğer bunu bilmezse cahiliye ehlilişliklerinden haberdar olmazsa İslam'ın şirktörü kopmaya başlar, mağrub kötü olur, mümkün mağrub olur. Bidat sünnet sayılır, sünnet bidat sayılır. Samimi iman sahibi mümini tekfir edilir. Tevhid soruklanır, Rasul'e tabi olmaktan soruklanarak hevalara ve bidatlara dağılır. Her şeyin basitiyeti varsa, kalbi hala biriyse bunu apaçık görebilir. Allah yardım edendir. Evet, Allah şeyhı rahmet etsin. Yani o kadar güzel söylüyor. maruf münker olmuş, münker maruf olmuş. Hak batıl, batıl hak olmuş insanların gözünde. Bidat sünnet, sünnet bidat olmuş. Sünnet amel ediyorsun diye adım bidatçı olmuş. İnsanlara tevhid anlatıyorsun diye, vatandaşın biri diyor ya, diyoruz bu halk nedir, adam diyor ki bu halk işte Müslümandır falan. Tamam hadi neyse sen bir hata etmişim Böyle şöyle söylemişsin Adam Sonra diyoruz biz neyiz Siz diyor cehennemdesiniz çünkü Peygamber diyor hariciler Cehennemin köpekleridir Ya bu mudur adalet yani Bu bu adamlar cennetin ortasında Müslüman Bizler cehennemin ortasında cehennem köpekleri Adalet bu mudur ya yani? İşte hani maruf münker münker maruf olmuş ya Onu anlamak için Çok da aslında önemli bir Vakıadır bu. Bugün bize bu söz söyleyen insanların gözünde hakkın batıl batıl hak olmasının haşa delilidir. Maalesef insanlar cehaletle beraber kalpleri öldük, öldüğü için öyle değil mi? Şeyh buna dikkat çekti. Kalbi diri olan herkes bunu görür. Tamam. Fasıl. Şimdi özür dilerim. Buraya kadar anlattı ehemmiyetini. Şimdi bir fasıl, bir bölüm açtı. Buradan sonra Allah'a ve Resulüne savaş açanlar düşmanlık babı gelecek ve inşallah e, Risale'nin sonunu neyle bitirecek? Bidat ehliyle alakalı sözlerle. Bakın bidat ehliyle alakalı olan sözleri inşallah hiç yorumlamayacağız. Yani sadece okutturacağız. Göreceksiniz ki alimler bidat ehlini değil bidat ehliyle oturanları kınamışlar. Yani diyeceksiniz ki ya bu alimler niye bidat ehlini kınamıyorlar da bidat ehliyle oturanlara bu kadar saldırmışlar. Ya onlar zaten helal olmuş gözüyle bakıyor haline. Onlar zaten sapıklıklarının içerisindeler. Bunlar onlara gitmekle onların <gülüyor> batılını meşru gösteriyorlar. İnşallah buraya kadar gelecek. Devam. Küçük şirk ise şudur ki riyanın buluşması Allah'tan başkası adına yemin etmek söz senden ve Allah'tan demek. Benim için sadece sen ve Allah, ben sana ve Allah'a tevekkül ettim. Ve eğer sen olmasaydın gibi sözler söyleyenin kastına ve haline göre büyük olur. olabilir. Bak, e, bakın dikkat edin, biz de bu asılı getirmiştik öyle değil mi? Kişinin kastına göre bu sözler ne olur? Ya büyük olur ya küçük şirk olur. Adam teşbihen yani ağız alışkanlığıyla dediyse e, sen ve Allah olmasa diye mesela. Ama adam bunu haşa uluhiyette ortaklık itikadıyla yapar ise o zaman ne olur? Tabii ki büyük şirk olur. Sonra İbni Kayyum, Rahim oldular, dedi ki, büyük ve küçük şirki zikrettikten sonra yine müridin şehine secde etmesi ve şeyhinden tövbe alması, bunlar büyük şirklerdir. Şikler, bunlar bu, bu ümmetin Hristiyanlarıdır. Hristiyanlar işlerler günahları, işlerler yer içerler, zina yaparlar. Nefisleri ne istiyorsa nefislerine taparlar, sonra da bir pazar günü giderler e, günah çıkarma odasına Rahibe 3-5 kuruş para atarlar oradan. Önce onun gönlünü, nefsini yaparlar. O da onun gönlünün nefsini yapar. Affedildin evladım. Tanrı bağışlayıcıdır, affedicidir der. Ondan sonra eve gönderir. Bunlar da işlerler, işlerler. Bunları bindirirler otobüse, götürürler Adıyaman'a. Bir tane ipi atarlar bunların arasında. Hepsi de ipten tutarlar. Söylediklerimizi tekrar edin derler. Oradaki papaz, bu ümmetin papazı. Onlara bazı sözler söyler. Bu ümmetin Hristiyanları da tekrar ederler. Tamam temiz oldular. Elhamdülillah şimdi cennete girebilirler. Yani böyle bir din var yani. Diyorum ya bunlar imandan yoksunlar. Biz orada zaten yakın sahibiyiz. Aksini söyleyenin İslam'ı anlamadığına inanıyoruz. İslam'ın cahili olduğuna inanıyoruz. Bu adamlarda akıl bile kalmamış. Hani Peygamber sallallahu İmam ve sellem bir hadisi var. Diyor ki fitne erkeklerin aklını başından alır diyor. Fitne nedir? Bütün Kur'an sünnet naslarında şirktir. Şirk aklı başından alır götürür. İnsan edemez, İnsan idrak edemez bir şeyle. Koca koca mühendis doktor adamlar gidip bu şaklabanlığı içerisine dahil oluyorlar. Ve yine onun çeşitlerinden biri de Allah'tan başkasına kurban kesmek, ondan başkasına tevekkül etmek, ondan başkası için amel etmek, ondan başkasına uymak, boyun eğmek, ona karşı delil olmak ya da ondan başkasından rızık istemek ya da Allah'ın nimetini ondan başkasına izafe etmek burada duralım. Allah'ın nimetini ondan başkasına izafe etmek. Adam diyor bugün herkes bizi seviyorsa, bugün herkes bize selam veriyorsa, bugün bu kadar cemaatimiz büyüdüyse, bu kadar malımız, bu kadar çevremiz varsa diyor hepsi Gavs'ın sayesinde de diyor. Gavs da babası. Haşa, haşa işleri sanki haşa, iyadu billah Allah'la ortak yapıyorlar haşa. İyadu billah yani. Bütün işlerde ne yapıyorlar? İyadu billah Kavus dedikleri, o kutuplar dedikleri. Cübbel Ahmed zaten onu şeyde dedi dedi. Fatih Altaylı ile teke teke çıktığında, o kutuplardan, mutuplardan kutuplardan bahsediyordu orada da. İşte bizim kutuplarımız vardır. Her biri dünyanın bir bölgesine gönderilmiş. Yedi kıta mı var? Altı kıta mı var? 7 ondan da yedi tane mi kutbu var? Öyle bir şeyler var. Her kıta, sekiz mi? Her kıtaya bir tane, bir tane başlarına komutan dikmişler herhalde. Yani her kitap bölgesel sorumluluklar vermişler. Onlar nebat bitiriyor, yağmur yağdırıyor, güneş çıkarıyor aşağı. Yani tam tam bir şirk dini yani. Kim bunlara İslam diyorsa o adam kafirdir. Şu sözlerin sahiplerine kim İslam diyorsa onlar kafirdir. Allah'ın velisinin düşmanlarıdır. Evet. Ya da ölüden bazı şeyleri talep etmek, onlardan yardım dilemek, onlara teveccüh etmek işte bunlar alemdeki şirkin aslıdır. Şüphesiz ölünun ameli kesilmiştir. O kendi nefsine ne yarar ya da zarar sağlamaya malik bir ki yardım istenilen isteyenden daha faziletli olmasına rağmen. Ya da ondan Allah katında şefaatçi olmasını istemesi ki bu en büyük cehalettir. Yani şunu söylemeye çalıştı. Ölü dedi, ameli kesilmiş kendi nefsine bile zararı faydası yoksa dedi, ya onu kendine sağlayan anda da nasıl size yardım etsin diyor. Allah rahmet etsin. Ölü öldüğü zaman ''Enkate amelhu değil mi? Hadis var. E, bir sahnesinde diyor ki Amerika'sı ancak üç şey hariç, değil mi? Sadakayı cariye, arkada bıraktığı hayırlı bir ilim, insanlara faydalandığı, bir de hayırlı bir evlat. O evlat ona sürekli ne yapıyor? Hayır yaptıkça hasenat yazdırıyor. Evet. Şefaat eden de edilen de onun yanındadır. Allah'ın izni olmadan kimse onun katında şefaatçi olamaz. E, burada bir nokta açıklık getirelim. Allah'ın katında hiç kimse şefaatçi olamaz derken, mutezilenin dediği gibi şefaat yoktur demiyoruz. Ne diyorlar ahmaklar? Diyorlar ki şefaat Allah'la Allah pazarlıktır diyorlar. Hani düşün. Çünkü bu suç işlemiş. Ben de buna teşbihde benzer olmaz Allahu Valillah İmam Seliha Le Allah münezzedir bunlarda. Ancak anlaşılması için şimdi örnek veriyorum. Bu abi beni kızdırmış. Ben sinirlenmişim, kovmuşum buradan. Bu abi de seviyorum. Abi de aracı oluyor, getiriyor bunu. Abi diyor ya. Bak tamam hata etmiş ama kusuruna bakma işte affet şöyle böyle. Biraz şey yapıyor, rica minnette bulunuyor. Biz de o abinin hatırına bu abiyi bağışlıyoruz ve geri getiriyoruz. İşte şefaat bu. Adam akılcı ya, aklını ilah edinmiş ya. Adam diyor ki bu Allah'la pazarlıktır diyor. Niye Allah'la pazarlık? Allah diyor niye onu kabul Sen kimsin ki diyor. Allah sen dedin diye mi bağışlayacak bunu diyor. E kardeş Allah her şeyi kadere yazmamış mı? Yazmış. E o zaman niye dua ediyoruz? Öyle mi? Dua da Allah'la pazarlık. Her şey 70 bin sene önce yazılıp bitmedi mi? Ya ben elimi açınca Allah'ın bana yazdığı rızık mı artacak? Onu mu söylüyoruz? Veya Allah'ın bana vereceği nimetler mi artacak elimi açınca? Niye Allah'la pazarlık ediyoruz o zaman? Zaten yazacağını yazdı. Yani akıl ve mantık devreye girdiği zaman bütün şeriatı iptal etmeniz lazım Riyaduddin. O yüzden bu asrın veya geçmişin Mutezile'nin dediği gibi şefaat batıl değildir haşa, şefaat vardır ama illen limen irta da Allah kime rıza gösterirse ancak şefaatçiler şefaat edebilirler. Yoksa Allah Allah zaten bunu affedecektir. Onu ona ikramen o diğer şahsa ikram etmek için onun Allah katındaki mertebesini insanlara göstermek için Allah şefaat yoluyla bunu affediyor. Bu adamı zaten affedecek Allah. Sadece öteki adama ikramı. Er. Bak bu kulum o kadar yüce bir kul ki ben onun sebebiyle falan kulu da affediyorum diyor. Ama Allah zaten onu affetmeyi irade etmiş. Zaten Allah onun günahlarını başlayacak. Yoksa haşa şefaat Allah'la pazarlık değil. Allah'ın salih kullarına birer ikramıdır. Onlara taftil ama tabii ifrat tefrit. Allah İbnül Kayma rahmet etsin. Selef'in dediği gibi Allah insanlarına hiçbir şey emretmedi ki ya ifrata ya tefrite gittiler. Allah şefaat'i ispat etti. Sofiler çıktılar. Ölülerden şefaat istediler. Mutezileler çıktılar. Şefaat'i inkar ettiler. Ehli sünnet ikisi ortasındadır. Ne ölülerden şefaat diler ne de şefaat'i nefi ederler. Devam. Onun izninin olması tevhidin tevhidin kemalindendir. Bu müşrik izdiven etmesi sebe sebebiyle şirkete düştü. Bilekis ölü duaya muhtaçtır. Resulullah aleyhissalatu vesselam kabirleri ziyaret ettiğinizde Müslüman ölülere rahmet dileyin. Onun yani, için başlama ve afiyet dile diye vasiyet etmiştir. Yani ölüler bizden gelecek duaya muhtaçlar. Biz de onlara gitmişiz. Şey, yazdu biller. Onlardan bir şey talep ediyoruz. E, o adamın kendisine faydası yok. Müslüman ne yapacak? Tabii Müslüman ölülerine. Bizim akrabalarımız hep müşrik ölüyorlar da. Akrabalarımızda Müslüman ölenler de var. Ne yapması lazım? Sürekli ölen o yakını için, o dostu için Allah'tan mahfiret, merhamet dilemesi lazım. Bunu ihmal ediyor Müslümanlar. Hani tevhidi sonradan öğreniyoruz, kimseye e, İslam gözüyle bakmadığımız için rahmet okumayınca alışkanlık oluyor. Halbuki Müslüman ölenimize sürekli <gülüyor> sürekli ne yapmamız lazım? Rahmet okuyup dua etmemiz lazım. Bu salihlerin edebindendir, ahlakındandır. Onlar kabirleri oralara ibadet için ziyaret ederler. Müşriklerin yaptığının tam tersine. Onlar, onların kabilelerini ibadet edilen kutlayı denirler. Bunlar mağdur-a şirk ile onun dilini değiştirmeyi topladılar. Ölülerin <gülüyor> noksanlıklarını belirttiklerini nispet ederek tevhid ehline düşmanlık yaptılar. <gülüyor> Halbuki onlar yaratıcıya şirk ile eksiklik nispet ettiler. Burayı anlıyorsunuz değil mi inşallah? Yani diyor onlar diyor, biz ölüler hani yardım edemez deyince ölülere noksanlık izafe ediyoruz diye bize düşmanlık yapıyorlar. Alemlerin Rabbine noksanlık izafe ediyorlar. Farkında değiller ya. Sanki Allah aracı olmasa işitmeyecek o vatandaşı. Bir aracı getirmesi Allah'ın haberi olmayacak senin ona dua ettiğinden. i̇yad billah. Allah iblis'in duasını kabul etmiş. Diyorlar ya işte biz günahkarız. O şeyhlar işte muttaki adamlar. Allah yap. Allah onlarınkini duasını kabul eder. Bizimkini etmez. O yüzden etmiyor. Allah iblis'inkini kabul etmiş. İblis diyor Rabbim beni kıyamete kadar bekle. müttes ver. Ben diyor Adem ve Nesli'ni satayım, Allah diyor ki git sen müddet verilenlerdensin diyor. Ya ben iblisten daha mı kafirim? İyazıbillah, haşa, haşa. Yani hiçbir, hiçbir, yarı yüzünde hiçbir kafir yok ki iblisin küfrüne ulaşabilsin derece bakımından. En kafir adamın bunun insanlık tarihi boyunca iblis kadar küfrü olamaz çünkü iblis bütün küfrün merkezidir yani. Nasıl bir iyilik yapılınca onu ortaya çıkarana o iyiliğin misli yazılıyor, o kötülüğü çıkaran da misli aynı kötülük yazılıyor. Bu kadar şerri çıkartan iblistir yani. Hatta rivayetlere göre yani Lut kavmini o pisliği öğreten bir şeytandır. İnsan suretine gelip gelip erkeklerin altına yatmıştır da ondan sonra o pisliği insanlar öğrenmişlerdir. Yani. Böyle bir şerli pislik yani. O pisliği kıyamete kadar yapan herkes de aynı şekilde onların yaptığı pislikten günah ne yapılıyor? iblise, şeytana yazılıyor ya. Yani bütün bu kadar günahı öğreten bütün bu kadar masiyeti fıskı iblis. Allah iblis gibi birinin duasını yani duasının talebinin ricasını kabul ediyor. Maslahat gereği hikmet gereği. Zaten Allah bunu takdir edecekti. O sadece sebep oldu. E benim duamı niye kabul etmesin yani? Benim ne kadar günah olursa olsun. Musa Aleyhisselam adam öldürdü. Bir tane vurdu. Belki irade etmedi ama ellerini açtı. Rabbim bana ben senden gelecek her ayra mu muhtaçım dedi. Dua etmeyi bildi yani. Yunus kavmini terk etti. Balığın karnına Allah onu attı. Orada kızarak çıktığı için kavminin arasından Allah'ın emrini orada Allah ona orada kalmasını emretmişti. Davet yapmasını emretmişti. O da kavmine kızıp orayı terk etti. Yunus Aleyhisselam. Ama sonra tövbe etmeyi bildi. La ilahe illa O duayı yapınca kurtuldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu duayı yapan bir adam ardına neyi isterse Allah onu onu verir diyor. La ilahe illa ente Subhaneke inni kuntu minel zalimin Senden başka ilah yoktur Seni tenzih ederim ben zalimlerden oldum Bu duayı yapıp ardından insan Allah'tan ne isterse Allah ona onu verir diyor Yunus da bunu yapmasaydı yok olana kadar O balığın karnında kalacaktı diyor Bu dua yapmasaydı Daha sonra Allah subhanahu teala onu ne yapıyor Balığın karnından kurtarıyor Yani hataysa Adem de yaptı yani Cennetler yasak meyveyi yedi ama Allah onun tövbesini de kabul etti. Yani şeytanın bir baptan şeytan bir baptan da buradan gelir. Sana masiyeti işletir, işletir, işletir. Ondan sonra der ki sen zaten aşağılık, sefil, Zavallı adamın tekisin. Allah seni hiçbir duanı kabul etmeyecek. Helak olacaksın der. Adamı bunalıma sokar. Oradan sağdan yanaşır. İnanın var ya birçoklarının ayağını böyle kaydırır iblis. Halbuki Allah ayette diyor ki o Muttakiler nefislerine zulmettikleri zaman Allah hatırlarlar da hemen tövbe ederler diyor. Bak Allah Allah'a isyan etmelerine, maiyet fısk işlemelerine rağmen muttaki ismini onlardan etmiyor. Onlar ne yapıyorlar? Allah hatırlat hemen gerisin geri dönüyorlar. Çünkü hani hadiste diyor ya Hasan-ı Senetli de olsa diyor ya siz eğer günah işlemeseydiniz Allah yerinize günah işleyen sonra da tövbe eden bir topluluk getirirdi size helak eder diyor yani biz melek değiliz zaten hani günahtan, fısktan, masiyetten hatadan, noksanlıktan münezzeh olalım maşallah o bizim fıtratımızda olması gereken bir şey buradan sonra insanlar ikiye ayrılıyor, adem gibi tövbe eden iblis gibi ısrar eden olmak üzere Allah bizi adam gibi her zaman tövbe edenlerden kılsın devam onun mümin evliya kulları onları kötüledi ve onlara düşmanlık yaptı ortak koşanların bu eksiklik müzaresindeki gayesini anlattılar. Öyle zannettiler ki onlardan bununla razı olunacak ya da bununla emrolundular sandılar. Bunlar rasullerin her zamanları mekanda düşmanlarıydı. Onlardan icabet edenler de fazla olmadı. İbrahim Aleyhisselam ne de güzel söylemiş. Beni ve çocuklarımı kutlara tapmak, tapmaktan koru. Şüphesiz onlar insanlardan çoğunu saptırdılar. Durum, ha, ayet bitti mi yani? Evet. Hı. İbrahim el Allah rahmet etsin. Diyor ki, İbrahim gibi tevhidin imamı, tevhidin babası, şirki yok etmek için yeryüzünde mücadele veren, yani bütün dinleri, sahiplerinin kendini ona nispet ettiği, Allah'ın halini olan, Allah'a yakın olan, mertebesini hepiniz biliyorsunuz ne olduğunu, Allah'ın peygambere tabi ol dediği, tek peygamber olan İbrahim aleyhisselam bile nefsi ve çocuklar için şirkten korkuyor. Putlara tapmaktan korkuyor. Şimdi bize sorsan biz deriz ki ya puta tapmak mı? Yani biz aklımızı mı yitirdik? Hani başka Allah korusun küfürler de bulaşsa imanımıza, amelimize, fiilimize gidip yani bir tane taşın önünde eğilmeyiz deriz. Kendimiz ya. De. Ama İbrahim Aleyhisselam korkuyor putlara tapmaktan. Niye? Putlara tapmak illa önünde secde etmek demek değil. Bugün milletin taptığı put, Atatürk putu buldukları her yere dikmişler. Bir de okulun ön, her okulun da önüne dikmişler. Çocukları bir de bu puta secde ettiriyorlar. Bir de 19 Mayıs 23 Nisan 10 Kasım onların kafirlerin bayramları var. Dini bayramlar, layıklık dininin bayramları bu bayramlar. O bayramlarda da bir de herkesi sokakta gidenler bile hemen saygı duruşuna tazimde duruyorlar. Hepsi kafir oluyorlar. Hepsi puta ibadet ediyorlar. İbrahim enne Allah rahmet etsin diyor ki İbrahim kendi nefsi için şirkten korkuyorsa İbrahim'den sonra kim emin olabilir şirkten diyor. İbrahim'den sonra kimin emin olabilir şirkten. Ben öyle cahiller gördüm adam bana harici falan diyordu. Biraz oturduk adamla konuştuk izah ettik falan. Adama diyorum ki yani sen çok mu eminsin hani şirk koşmadığından. Ben eminim tabi diyor ben ne şirk koşayım. Ben diyor dört dörtlü halis mulis yüzde muvahhitim diyor ya. Her meseleyi biliyorum, çözdüm ben diyor. Allah'ım amin Allah bana akıl vermiş diyor. Akıl verdiğini o senin zannın. Bence sen akıl sahibi değilsin ya. Sen mecnunsun. İbrahim Aleyhisselam'ın emin olmadığı bir şeyden sen çok eminsin. Hasan-ı Basri'nin dediği gibi insan imanından bir an emin olsa Allah onun kalbinden imanı çekip alır diyor hasan Basri. Bir an insan emin olsa bunlar. Müslüman ölene kadar şirken şirkten ve şirke düşmekten hem kendi hem evli için korkan adamdır. Bu milletin gündeminde öyle bir şey yok. Her altı her nane yiyorlar. Gene cennetin ortasında var. Gene Müslümanlar. Gene iman 404'te yapışmış. Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmışlar. Adam küfür de işlese, puta da secde etse, Allah'a da küfür etse, Resulet küfür meclislerde otursa gülse de fark etmez. Bir kere Japon'la yapışmış bir daha ölene kadar çıkmaz o kelime onda. Böyle bir din ancak iblisin anlattığı dindir. Muhammed'in getirdiği din aleyhissalatü vesselam böyle değil. Şirkten ve şirke düşmekten korku dinidir. Şimdi İbnül Kayyum'un sözüne çok dikkat buyurun. Devam. Bu büyük şirkten ancak tevhidle destoşlanan ve müşriklere Allah için düşmanlık yapıp onlardan nefret ederek Allah'a yaklaşanlarından başkası kurtulamamıştır. İntihar kelamızı. Sözü burada bitti. Ve ma nece minhada şirk. Bu sözü asla unutmayın. ''Bu büyük şirkten hiç kimse kurtulamamıştır.'' diyor. İlla ancak kim? Tevhidi gerçekleştiren, tevhidle amel eden yetmiyor. Sadece amelinde şirki terk etmesi yetmiyor. Bir de ne yapacak? ''Ve'adel müşrikin'' ''Müşriklere düşmanlık yapacak.'' İkinci asıl. İslam'ı var eden, İslam'ı kain kılan ikinci asıl. Müşriklere düşmanlık. Allah için yapacak bu düşmanlığı. Nicelerini nasıl saptılar? müşrikleri düşmanlığı düşmanlık ilkesine halel getirdikleri için saptılar. Dün konuştuk ya ne yaptılar? Önce mescit açtılar. Ha, halkı çağırdılar. Müşrikleri çağırdılar. Dediler anlatıyoruz. Anlatıyoruz derken bidatlara bulaştılar. Dediler şimdi toplu tespih yapmasak yaşlı hacılar ne yapacaklar? Bıdı bıdı yapacaklar. Zaten her toplumun yaşlıları peygamberlerin karşısında durmuşlar. Ebu Cehil Ebu Sufyan bunlar İman etmeden önce tabi bu Süfyan... Ebu hep bunlar hepsi neydiler? O kavmin yaşlı insanlarıydılar. En yaşlı insanlarıydılar. Önderleri, liderleriydiler. Onlar peygamberin davetine ilk açıktan sesli, itirazı, düşmanlığı ortaya koydular. Ne yaptılar? Mescid açtılar. O yaşlı, inatçık müşrikleri topladılar. Onlar kırmasın diye önce toplu tesbih bidatına bulaştılar. Sonra teravihlerde Allahu Akbar, Allahu Akbar bidatına bulaştılar. Tekbirler getirdiler... Sonra ne yaptılar? Aman kandil ile kutlayalım dediler. Ne kandiliyse peygamber öyle bir şey kutlamamış. Sahabesi kutlamamış. Ney maslahatmış. O günde tevhid anlatıyorlarmış. Anlattıkları da tevhit ney? Hüküm yalnızca Allah'ındır. Maşallah hepsi de anladı. Oy kullanmak şirktir. Bunlar taahhuttur. Bunlar kafirdir. Onlara kafir demeyen de kafirdir. Dedi ya bir inil hukmu illa lillah tamam işte daha ne cami imamları okumuyor biz okuyoruz hütbeden diyor maide 44'de. Okusan ne olur millet anlamadıktan sonra. Ve me rasul illel belâhul mubîn. Resullere düşen açık tebliğdir. Resullere biz hepimiz elçiyiz Allah'ın elçileriyiz. İnsanlara tevhidi götüren insanlar olarak insanlara Allah'ın dinini anlatan insanlar olarak açık ve net bir şekilde tevhidi ortaya koymamız lazım. Yoksa eğip bükerek değil kıvara, kıvara, Kıvırarak Ucundan kenarından kırparak değil Din budur isteyen iman etsin isteyen küfür etsin İsteyen buna icabet etsin, isteyen bunu reddetsin diye açık bir şekilde ortaya koymamız lazım. İşte onlar İslam'ın bu ikinci ilkesi olan müşriklere düşmanlığı ortadan kaldırdıkları için Allah da onların kalplerini birbirine çaktı. Şimdi muvahhitlerin düşmanılar, müşriklerin kardeşleriler. Şimdi müslümanların aleyhinde konuşuyorlar. Müşriklerle oturup yiyip içip kalkıyorlar. Allah da onları birbirlerine benzetti. Şimdi dün diyorlardı biz gitmiyoruz. Şimdi diyorlar ki biz bir şey demeyiz. Giden adama da ne gitme deriz, ne de git deriz. Kendi biliyor ama biz yapmayız. Takvalı Müslümanlar. O yüzden ötekiler takvasız o yüzden gidiyorlar. Yani imanın ve küfrün sınırını, fıskın ve e, im imanın aynı şekilde sınırını kendi hevaları belirliyor. Akılları belirliyor. istihzanları belirliyor. O güzel görüyor diye güzel oluyor. O kerih görüyor diye kerih oluyor. Isim, bütün eşyanın ismi... Allah'a ait olan Allah'ın belirlediği şeydir. Ne benim haddimdir, ne de bir başkasının, ne de sizlerin, ne ve de başkalarının. Allah ve alma Adam al asma kullha, fum aradhumu al inkuntum sadakin. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Dedi ki, haydi haber verin bakalım. Haydi haber verin, söyleyin. Eşyanın isimlerini öğretti Allah Adem'e. Nedir eşya? Arapça şey kelimesinin çoğuludur, doğru mu? Şey, kulle şey, her şey. Hastalığın adı, insanın adı, eşyanın adı, küfrün adı, şirkin adı, fıskın adı, imanın adı. Her ne olursa olsun, fıskı Allah belirledi, şirki Allah belirledi, küfrü Allah belirledi, imanı Allah belirledi, takvayı Allah belirledi. Ama biz isimleri kendi havamızdan içerisini doldurursak, Allah'ın irade ettiği şekilde değil de kendi evvamızla cehennem biletini cebimize koymuş oluruz inyezzebiller. Allah beni ve sizi böyle bir kötü akıbetten muhafaza etsin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah böylesinin sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. O akli davana alamin.